Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimiz tevessülün bir parçası olan i̇bn Mesud hadisi onu tevessülün içinde işlemektense müstakil bir şekilde işlemeyi uygun gördüm. Çünkü seleften bazı alimler bu hadis-i şerife müstakil başlıklar atarak küçük hacimli bir hayli misal yazamıyormuş. Tabii ki hepsinden istifade edilen yönler oldu. Ama o yazılanların hepsinden istifade etme daha fazla bir istifade sunacak metin ortaya çıkardı. Ben de bu fırsattan istifade etmeyi düşündüm. Bu mevzuda Risale yazanlar bu mevzunun başına Vasiyetun Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah ibni Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Amcasının oğlu Abdullah'a nasihattır. Her ne kadar bu olay Allah Resulü ile amcasının oğlu Abdullah arasında geçmiş de olsa, yani bu sözlerin söylenilmesine sebep o da olsa, bu ümmetinin umumunu muhatap alan bir meseledir hadis şerif zikredilen cümleler istikametinde dikkatli bir şekilde ele alınır, düşünülürse cidden bu mevcutta Risale yazan alimlerin o denli hoş dikkat çekici sözleri var ki Rabbim onların günahlarını bağışlasın ümmeti uyarmak için bu gibi hadislerden istifade edebilmeleri için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlar. Hadisin kısa yoldan bizim ulaşabileceğimiz metni Tirmizi'de zikredilmekte ama o metin benim şu an burada sunacağım metne göre kısa bir metin Şeyh Albani bunu tevessül kitabında ayrıca silsilatü sahihada ve sahil kitaplarında muhtelif yerlerden muhtelif lafızları tasih ederek zikretmiş. Tertibi zayi etmeden tertip içerisine alarak bu ziyadeliklerden bir metin gündeme geldi ki cidden o mevzuyu, o sohbeti içeriğiyle anlama, en azından başlıklarla anlama hakikaten çocukları, gençleri diyelim. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh o sıralarda yaşını tahmin ederek ancak söyleyebiliyoruz. Nakledilen rivayetlerde i̇bn Abbas, Allah Resulü vefat ettiğinde on 15 yaşları arasındaydı. Bu olay, daha önce geçmiş bir olay. Hatta bazı nakillerde ben ihtilama yakın, yani daha balık olmamış bir yaştaydım. Sonra anlatacağım meseleyi anlatıyor i̇bn Abbas'a kullandığı ifade de bunu serdetmekte. Yani ifadenin birisinde ''Ya bu ne ya? Ey oğul, oğulcuğum'' diye ifade ediyor. Bizim buraya metnini aldığımız nakilde ise ''Ya hulağım, ey çocuk'' şeklinde. Ama çocukluktan çıkmaya başlamış zamanı. Neden? Çünkü i̇bn Abbas ihtilama yakın bir vaziyetteydim derken, bunu Suud Arabistan gibi bölgelerde bu ifadeyi kullandığınızda, hiçbir zaman Türkiye gibi coğrafya parçaları üzerinde kullanıldığı şeklinde değildir. Yani burada, büluğa ye yeni girmiş bir erkek çocuğu dediğinizde, 14-15 yaşından aşağı değildir. Ama Suud Arabistan, Okuşak'ta, Ekvator'da, Dulu'a yakın bir çağda dediğinizde bu on yaşlarında, on bir yaşlarındadır. Çünkü orada daha erken çocuk balir olmaktadır. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ı naklediyor. Aynı rivayetin bir kısmını Enes de naklediyor. Ama burada mevzu doğrudan doğruya, hitaba yani muhatap olan İbn-i Abbas olması sebebiyle bunun rivayetini önemsiyoruz. En de belli ki bunu i̇bn Abbas'tan Abbas'dan işitmiş veyahut i̇bn Abbas başkalarını anlatırken o da duymuş olabilir. i̇bn Abbas diyor ki kuntu halfe Resulü lahi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen ben bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Bineğinin terkisinde olduğum bir vaziyette. Yani hayvanın üstüne biniyor, arkasına bindirdi kimseyle terkisine binen. Yani Allah Resulü'nün arkasındaydım, bineğinin terkisindeydim. وَقَالَ يَا Bana dedi ki, ey çocuk! Yani bu, dikkat çekmek için konuşacağın kişiye dönüp, Rastgele bir konuşma yürübula başlamadı, dikkat etmesi için yahula bazı rivayette de doğrudan doğruya yani inni o Allahu ben sana bazı kelimeler öğreteceğim demiyor yahula deyince İbn Abbas lebe lebe ki ya Rasulullah bu yer Allah'ın Resulü diyor. Bu ziyadelik sözün siyahına da uygun yani kullanılış, kullanılışına da <gülüyor> münasip bir şey. Ekseliyetle duyuyoruz ki Allah Resulü asabından birisine hitap ettiği zaman berekat kendi adıyla mutlak cevap ben ve saade ke ya Resulullah buyur emret Allah'ın Resulü şeklinde cevapla karşılık veriyorlardı. o ve inni muka kelimetin. Ben sana bazı kelimeler öğreteceğim diyor bazı kelimeler öğreteceğim. Başka bir nakilde de doğrudan dolayı o alime ke şeyen ينفعك الله sana bazı şeyler öğreteceğim ki Allah onlarla sana fayda verecek. Burada İbn Abbas'ın Allah Resulü'nün terkisinde olduğu halde Allah Resulü'nün ona sana bir şeyler öğreteceğim. Veya bazı şeyler öğreteceğim ki Allah onlarla sana fayda verecek. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin küçük büyük demeden, kadın erkek demeden her halükarda ümmetine bir şeyler öğretme fırsatını bulduğu an bunu kullandığını gösterir. Çünkü terkisinde, bineğin üzerinde belli ki bir yere gidiyorlar ve arkasında İnsan ekseriyetle karşısında olan birisine bir şeyleri anlatmayı daha rahat, daha rahat görür. Ama terkisinde dikkatini çekiyor, sana bir şeyler öğreteceğim diyor. Görüldüğü gibi bineğin arkasında olan birisine hem de çocuk yaşta. Yani bu ne anlar demeden. Çünkü hatip konuşan kişi muhatabı önemser. Ve ayrıca da bu fırsatı kaçırmıyor. Bizim sohbetlerimizde sık sık kullandığımız, birisinden ispet ettiğimiz bir ifade vardır ki, memleket satını bir mektep haline getirmek gerekir derken, yani her halükarda bir Müslüman günlük hayatı içerisinde, 24 saatlik hayatı içerisinde ya bir şeyler öğrenen, ya bir şeyler öğrenen, ya öğreten <gülüyor> halinde olmalıdır. Ya öğretmelidir, ya öğrenmelidir. İki halden bir hal üzere olmalıdır. Bu isterse birbirine güzelinde olsun, isterse beraberce bir yere yürüyerek giderken olsun, istersen bir yerde çay içmek için oturmuş vaziyette olsun, o an yakaladığın elde ettiğim fırsatı kullanarak, yani birilerine bir şeyler öğretme. Hem de muhatabı çok küçük bir olsa. Göreceğiniz gibi sana bazı şeyler öğreteceğim ve bazı kelimeler öğreteceğim ki Allah sana onlarla fayda verecek diyorum. Burada kutu dedim ki Bela, buyur ey Resulü yani hazırım. Yani seni dinlemeye ve Kulak vermeye hazırım. İhfadillâhe yahfadike Burada düz bir terceme ile ele alırsak Allah'ı korun ki Allah da seni korusun. Şimdi burada hemen anlamamız gereken şey şu düz bir terceme ile biz bunu bu topluma da, ha Arapça bilen bir topluma da bunu söylesek, bu kelimenin mücmel olduğu yani özlü bir ifade biçimi e, muhteviyatın da içeriğinde ifade ettiği çok şey var demektir. Ama biz şöyle diyelim, karşısındaki çocuk küçük yaşta birisi. Demek ki bu sözlere muhatap olabilecek bir seviyede. Çünkü bu hadise baktığımızda izah görülmüyor, başlıklar görünüyor sadece. Allah'a koru ki Allah da seni korusun. Hiçbir zaman burada Allah'ın zatının korunması istenilmiyor. Çünkü Allah'ı azze ve celle bundan müstermedir. Bir kimse allah Azze ve Celle'yi yani hiçbir kimse Allah'ı bir konumda aciz bırakamaz. Onu koruması da mümkün değil. Buradaki istenilen zatından farklı bir şeyler. Bizi koruması da böyle. Allah'a koru. Biz bunu basit bir ile şöyle diyoruz. Allah'ın hukukunu koru. Allah da senin hukukunu korusun. Buna da şöyle bir izah getirdiğimizde Allah'ın hakkı nedir? Muaz bin Cebel'in hadisinde de zikrettiği gibi Muhazzed diyor ki: "Etedrim hakku Allahu Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Bildin mi? O da Allah ve Resulü en iyi bilendir diye cevaplıyor. Allah Resulü de ona hiçbir şey ortak koşmamasıdır diyor. Bunu genel anlamda en ön, yani ilk anlaşılması gerekene amle herhalde Allah'a koruma öncelikli olarak ona hiçbir şey ortak koşmama öncelikli bunun olması gerekir. O da seni korusun derken yani seni şirkten korusun. Tekrar maza mu sorduğu sorunun akabinde Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Sen onun bu hakkını koruduğunda Allah da seni korusun diyor ya. Ona hiçbir şey ortak koşmadığı sürece ona azap etmemesidir diyor. Bu çok basit bir içi doldurma muhteviyatı, doldurma şeklidir ki ee, burada az önceki adını zikrettiklerimden birisi yani bu mevzuda risale yazanlardan birisi Recep el-Hambeli dir Birkaç risale daha var. Onlardan birisi şöyle diyor. Buna anlam verirken et ta'ibuna laabidun el hamidun sa'irun rakiunun sajidun el amr el amiruna bil ma'ruf en ve enahuna anil munkar ve el hafizuna li hududillah ve ibadet edenler hamdedenler oruç tutanlar zekat edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını hudutlarını koruyanlardır. Ve müminleri müjdeleyin diyor. Burada وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın hudutlarını koruyanlardır diyor. Bu ifadeden önce tövbe edenler, şiddet tövbe edenler, Allah'a ibadet edenler, hamd edenler sıra diyor. Bu ifadelerde genel bunu başta zikredip حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَاطِ الْاُسْتَى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ Namazları ve orta namazı devam edin. Yani koruyun diyor. Bunlarla da anlaşılıyor ki, "Kulledenahum ala salavatin yuhafizun." Ve onlar ki namazlarını korurlar. "Edematu a'dun li kulli evabin hafiz." İşte size vaat edilen Allah'ın emirlerini ve nehirlerini, hudutlarını gözeten, muhafaza edenlerdir diyor. Demek ki i̇bn Abbas öyle zannediyorum, iki şekilde bunu açıklayabiliriz. Bir, çocuklara, küçük yaştakilere, meselelere, keyfiyetiyle vakıf olmayan kimselere, kimselere önce başlıklar öğretilir. Başlığı onun zihnine yazarsın, çünkü o ortamda tedrici bir eğitim, Kaşınılmaz bir metot idi. Çünkü bu ortam gibi herkes okuma yazma bilmiyordu. Yazı yazacak kalem kağıdı da yoktu. Kayıt çağrı da yoktu. Herkes hıfz etme yani ezberine kaydetme zorundaydı. Böyle bir tertip takip edilmiş olabilir. Ha Bizim ortamımızda mecburen böyle. Bunu ister sesli ister yazılı bir yere kayıt da alsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaştaki bir çocuğa sana bazı kelimeler öğreteceğim veyahut sana bazı şeyler öğreteceğim ki Allah onlarla sana fayda verir. Diyor. Başlığı atıyorsunuz. <gülüyor> Şöyle de düşünebiliriz. i̇bn Abbas o ortama göre bali olup olmaması üzerinden ona ya ghulam, ya bu neye ifadesi kullanıyor ama katiyetle o ortamdaki tatbikatı gördüğümüzde bir toplumun bir kavmin imamı küçük yaşta bir çocukmuş. Ve üzerindeki elbise onu tamamen setretmeye yetmiyor. Allah Resulü bunu görünce imamınıza bir elbise alamadınız mı diyor? Ki setrini örtmetmesini tamamlasın diyor. Ha orada Demek ki o çocuk o topluluktan daha çok Kur'an biliyordur, Ezber'e biliyordur ve daha iyi okuyan birisiydi. Öyle olmuştur ki Usami'yi çok genç yaşında ordu komutanı yapmıştır Bakara'yı Ezber'e bilmesinden dolayı. Ve i̇bn Abbas'ta Abbas da devamlı küçük yaştan itibaren i̇bn Ömer olsun, Abdullah i̇bn Abbas olsun, Abdullah i̇bn Mesut olsun, Ondan sonra Abdullah ibn Cabir olsun, Enes ibn Malik olsun radıyallahu anh'ın. Bunlar Mahmud ibn-i olsun. Bunlar çok küçük yaşta Allah Resulü'nün sorbesine gelip giden oturan, kalkan çocuklar idi. Ki vefatlarında da bunlar Allah Resulü'nün vefatında da bunlar da küçük yaşta çocuklardı. Düşün Enes, 10 yaşında Allah Resulü, Resulü'ne mülazamette yani refakat etmeye başlamıştır. Onun hizmetini görmeye başlamıştır. O denli veciz, muhteviyatı dolu dolu şeyler öğretiyor ki, biz de şu an bunları işlerken, hatta üst seviyede bir ilim talebesi de olsa, anlatılması gereken kelimeler, ifadeler olarak bulunur. Yani bu kelimelerin açılması gerekiyor. Devam ediyor. İhvali Allah'a, tecidhu tücah. Onun şimdi hukukunu kokunu koru ki onu devamlı önünde bulasın. Yani onun kokunu koru korursam bu tücah'ı başka bir şeyden ihvali Allah'a, tecidhu amama. Onun koru ki o da onu devamlı önünde bulasın. Yani seni dalaletten, şerden, kötülükten, musibetten korur bulursun. Sen onun hukukunu korudukça bunu başka ifadede, ifadelerle de eş anlamda kullandığımızda yakın ifadeler, Aynı manaya delalet eden, yani onun hukukunu koruma, diyor mesela مَنْ <gülüyor> يَتَّقِ Yani her kim Allah'tan korkarsa, ne anlamak ediyor? Ben korkuyorum demek değildir. Korkma, onun emirlerini yapmak, emredir, emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladıklarından da sakınmaktır. Çünkü onun emrettiği şeyi yapmadan, yasakladığı şeyden uzak durmadan katiyetle bir insan Allah'tan korktuğunu söyleyemez. Çünkü Allah'tan korkma, nasıl ki Allah'ı sevme, mücerrek bu sözü telaffuzdan ibaret değildir. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum desem ya bu samimi diyor diyerek mi onun cidden sevip sevmediğini anlayabiliriz. Yoksa sevmenin, Allah'ı sevmenin başka bir emaresi mi var? Allah'ı sevme, Allah'ın da Kur'an'da buyurduğu gibi Resul'e ittiba etmektir. Resul'e ittiba edildiği müddetçe Allah da onu seviyor. Çünkü Kur'an'da da buyurduğu gibi Kur, اِنْ kuntum تُحَيْبُونَ Allah'a, فَاتَّبِعُونِ يُحْبَتْكُمُ اللّٰهَ Muhammeddeki onları eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani nasıl ki Allah'ı sevmek onu seviyorum demek değildir. Resul'e tabi olmak ancak onu sevmek, bu da Allah'ın bizi sevmesini sağlıyor. Korkma da böyle değil. Yani ben Allah'tan korkuyorum demekle, biz Allah'tan korktuğumuzu ifade etmeyiz. Korkumuz nasıl olur? Onun azabından korkmak. Yani emirleri yapmak ve yasaklardan da sakınmaktır. O zaman, işte Allah'ın hukukunu koruyun derken ondan korkun. Yani emirlerini yapın, yasaklarından da sakının. Ha, her kim Allah'tan korkarsa, yece'al Allahu makhracan. Ona bir çıkış yolu verir. Yani sen ondan korkarsan ne yapıyorum? Sana bir çıkış yolu veriyor. İhfadillah tecihit uticad ve amam yani sen Allah'a koru, korkunu koru, o da seni korusun. Yani sen ondan korkarsan, o seni korur. Yani dalaletten, şerden, sapıklıktan, her şeyden seni korur. Sen ondan korkarsan, o sana bir çıkar yol verir. Sen ondan korkarsan, seni öyle bir rızıklandırır ki, neden rızıklandırmayı bu korkunun akabinde kullanır? Çünkü insanların dünyada en çok korktuğu şey, endişelendiği şey risk endişesidir. Sen Allah'tan korkarsan riskten endişelenme onu hemen önünde bulacaksın. Burada gelen naklin birisinde de devam ederek diyor ki: "Tahrif ilallah firraha ya'rif kafish shdda." Sen rahatlıkla Allah hatırla, onu çok an yani onu tanı, o da seni şiddet anında tanısın. Bu biraz sonra gelen bir ifade, neden bu ifade kullanılıyor? Bir şiddet, Allah'tan korkan birisine, şiddetli bir olay, bir müşkilat, musibet geldiğinde, iyi bilmeli ki Allah'ın yardımı demen o andır. Yani sana yardımın geldiğini, çabuklaştığını gösterir. Onun için elferacü ba'de selamet, rahatlık, huzur şiddetten sonradır. Çünkü şiddet olmasa rahatlığı anlayamazsın. Bir musibet olmasa ondan kurtulmanın hazını tadamazsın, yani anlayamazsın. Eğer sen ondan korktuysan yardım yanında. Başka bir nakilde de en en, en Nasru بعد الصبر yardım sabırdan sonradır. da katiyetle sabrı göstermeden de yardım isteyemezsin şiddeti görmelisin ona sığınmalısın iltica etmelisin yani tefekkürü de bunun içinde bulursun ve buradaki zikrettiğim şeylerin hepsi birer meşru teveccürdür Allah'tan kork onu devamlı önünde bulacaksın. Yani sen ondan korktun mu bu neye benziyor? Biraz intensörlülüğe yen sokun. -um. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Hiçbir zaman zatına yardım anlamında değildir bu. Yani onun dinine yardım ederseniz o da size yardım. Biz ondan yardımı ne zaman istiyoruz? Onu dinle yardım etmeden istiyoruz. Halbuki sabırdan sonradır bizim yardım. Ve onun dinle yardım ettikten sonradır. Yani onu koruyacağız, hukukunu koruyacağız. Genel anlamda, yani onun emirlerini yerine getireceğiz biraz daha açılmış şekli. Onun yasaplarından sakınacağız. ...o bizi devamlı koruyacak, önümüzdedir. Ondan korktuk mu hiçbir şeyden endişe duymayacağız. Ona iltica edersek o bizi koruyacak. Yani ona iltica ettik mi... ...onu koruması da önümüzde. Bunu eş anlamlı diyebileceğimiz... sahipleriyle beraber düşünerek hareket edebiliriz. Burada şöyle bir şey konuluyor. Şurayı da aktarayım. İza seeltem fes'elillah Az önce dediğim gibi burada İbn Abbas'a başlıklar çizilmiş. İstediğinde bir şeyler isteyeceğin zaman fes'elillah Allah'tan iste. Bu ifade an ve mutlak. Ne istersen iste Allah'tan iste. Yani istediğinde Allah'tan iste, ama ne istersen hepsini Allah'tan iste. Burada sakın başkasından isteme. Sakın başkasından isteme. İsteme bir vesiledir. Allah'tan istemenin ise nasıl isteyeceğimizi bu tarif etmiş. Burada önce mutlak istemenin ondan olduğu, sonra bunun üzerinden nasıl isteyeceğimizin tarifi sonra gelir. Ama net bir şekilde daha önce dua bahsinde de zikrettiğimiz gibi kul ellerini açıp Allah'tan istediğinde onu nasıl karşında bulacaksın? Yani Allah'ın hukukunu koruyun deyince benden istediyor. Ne istersen iste ondan isteyeceksin. Ellerini kaldırıp ondan istediğinde tirmizdeki hadise göre Allah o elleri boş döndürmekten haya eder diyor. Sen ondan istedin mi o o elleri kendisine kalkan elleri boş döndürmekten haya eder. Allah Resulü'nün bu sözü anlayışına baktığımız zaman i̇bn Mesud'dan nakledilen bir eserde diyor ki biz bu istemeyi o denli an ve mutlak bir şekilde anlıyorduk, uyguluyorduk ki diyor devesinin üzerinde bulunan yani bizden birisi yere kamçısını düşürdüğünde sopasını, yanında da yürüyen birisi olsa bile iner kendi kamçısını, sopasını kendisi sağlar. Şunu bana ver demezdi birisine diyor. Yani insanlardan, yani Allah'tan istemeye bu denli yoğunlaşınca, insanlardan istemekten bu denli müstahmi kalınca, insandaki oluşan nedir? Mümkün mü? Hele hele. Sadece ondan istenilir onun vermeye muktedir olduğu bir şeyi bir başkasından isteme mümkün mü? Hatiyetle mümkün değil. Biz önce Allah'tan gayri istenilenlerden başlıyoruz. Şundan istenilir, bundan istenilir, şöyle olur, bu caizdir, böyle. Halbuki önce Allah'tan istemeyi öğretmek gerekiyor. Sadece ondan istemeyi gerek, öğretmek gerekiyor. Bu duygu beslenerek kişinin yakını kazanabileceği bir mertebeye getirildikten sonra o denli bir anlayış oturuyor ki halbuki bir insanın dedesinin üzerindeyken yere düşürdüğü bir şeyi yanında yürüyen birisinin uzanıp alıp ona vermesi nedir? Hiçbir sorun değil. Ama biz bu denli ondan istemeye yoğunlaşıyorduk. Ve kimseye de minnet etmemeyi. Bakın sahabeyi anlatırken, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Onlar çok muhtaç olmalarına rağmen bu her hallerinden belli katiyyetle kimseden istemezlerdi. Ensar da kendilerinden istenilmeden verecek kimse arıyordu. Muhacir muhtaç, fakir, açlığı her halinden belli, ama katiyetle minnet duygusuyla birisine ulaşmıyordu. Enserde tam onları muhtaç olduklarını biliyorlar, baktıklarında anlıyorlar. Katiyetle istemelerine fırsat vermiyorlardı. İstemeden veriyorlardı bakın. Bir şair tercümesiyle şöyle diyor. Nerede o muhtaç oldukları halde istemeyenler hiç istemeden verenlerle beraber göçüp gittiler diyor böyle bir toplum oluşuyor bu ne oluyor şimdi düşünün sosyal yapıyı düşünün muhtaç olan insanlar olmasına rağmen onlara yardım etme gibi bir müessese oluşmayınca yolda sokakta binlerce insan istemeye kalkıyor. Yine vaka olarak biliyoruz ki bu isteyenlerin içinden içinde kaç tane hak eden var? Devamlı hak etmeyenlerin istemeleri gündeme geldiği için hak edenler bile burada mağdur bırakılıyor değil mi? Biz hepsini zengin, üçkağıtçı, dilenen düşünüyoruz. Ve bunların arasında vermeyenler de gidiyor. O zaman biz önce Allah'tan istemeye yoğunlaşmalıyız. Sadece ondan istemeye yoğunlaşmalıyız. O denli bunu zirveye taşımalıyız ki, hiç kimseden istememe onuru oturmalı. Çünkü rızıklandıran o ise, onlar ne yapıyor bu sefer hiç istemeyen, ağır eden kimseler, o toplumda istemeden infak edenleri yetiştiriyor. Bunu anladınız mı? Hiç istemeyince ne oluyor? İstemeden infak edenler çoğalıyor. Hatta öyle bir zamanın geleceğinden bahsediyor ki bu kıyamet emarilerini zikredildi Hadis-i Şerif'te. Kişi diyor öyle bir zaman gelecek, elinde zekatıyla dolaşacak da onu kabul eden bulamayacak diyor. İstemeyen, hiç istemeyen, minnet etmeyen kimseler istenmeden veren kimseleri yetiştirecektir. Ama rastgele istenmeden katiyetle verme zayıflıyor. Vermenin güçlendiği ortamda hiç kimse ihtiyacını yani ağırlığı karak yapmıyor. Ve hiç kimseyi altında da bırakmıyor. Garip olan, verdiği görünen kimseler bütün vermeyi onların eline bıraktığı için bunu ta, bunun eksileri dediğimiz diyelim infak etmenin eksisi çoktur. Onu bak ne kadar infak ediyor desinler diye veren olur. Açıktan verir. Ya bunun adına işte başkalarını da teşvik edelim diye açıktan verdik derler. Ondan sonra infak ettiği kişi minnet altında bırakacak bir konumda olur. İnfakın eksisi çoktur. Halbuki bizi minnet altında bırakacak. O bize veren o. O bile bizi minnet altında bırakmıyor. Yani bizim rızkımızı tekeffül ettiğini söylüyor. Buna de İslam hukukunda bu vermenin tali meselelerinden sayılır. Veren Beytülmal dediğimiz yani İslam idaresidir. Hiç kimseyi minnet altında bırakmadan. Onun için burada önce اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ Yani içi belki sayfelerce dolduracak muhteliyat içeren cümleler bunlar. Çocuklara bu öğretiliyor. Baştan tutun bir çocuğa Allah'ın hukukunu koru, o da seni korusun. Otur günlerce onu ona işle. Günlerce işle. Arkasından Allah'a koru, o da seni korusun. Allah'ın hukukunu korusan, devamını onu sana yardımcı bulacaksın. Sen ondan korkacaksın, o sana yardım edecek. Sen onun dilini koruyacaksın o sana yardım edecek. Sen ona sığınacaksın o seni koruyacak. Sen sadece ondan isteyeceksin yardımı ki bu istemeyi hangi kelimenin arkasını eklerseniz ekleyin isteme orada geçerlidir. Az sonra zikredeceği kelimede de idestahanta festain villa. Biz bu kelimeyi Türkçe Yardım istediğinde deriz değil mi? İsteme kelimesini kullanma zorundayız. Çünkü buradaki bu bak yani e, istifal babındandır. Yani talep anlamındadır. İstiğfar ederken ondan mahfuret istedi anlamında. Birisinden yardım istediğinde de aynı billah. Yardım nedir? Talep avun Yardım talep etmedir birisinden. Burada da Allah'tan istemeye yoğunlaşacaksın. Neden ayrı ayrı zikrediliyor? Bazen bizim toplumumuzda isteme denilince farklı boyutta, yardım olunca farklı boyutta. Bakın şimdi insanlar, devamlı bu yardımdaki düştüğü arızalar, Allah'tan başka kimsenin yardım edemeyeceği, ona has kılınan bir şeydir bu. İnsanlardan istediğin gibi şu kağıdı verir misin, şu masayı de tutar mısın gibi bu denli bir yardım değildir. Yani Allah'tan talep etmedir. Öyle yardıma gidiyor ki şimdi adam, her bakta kullanabilirsin. Bizim Efendi Hazretlerinin tarikatına yazıldığınızda sizi Sırat Köprüsü'nden, elinizi tutup Sırat Köprüsü'nden geçecek, size yardım edecek. Resulün bile böyle hakkı yok. Daha önceki derslerde dediğimiz gibi Allah'tan isteme zorundasın. Allah'ın bize yardım et. Neyden? Korktuğun şeyden. Musibetten, me meşakketten, birisinin şerrinden. Neyden korkuyorsan. Onun azabından da ona sığınma zorundasın. Ondan yardım isteme zorundasın. <gülüyor> yardım istediğinde de ondan iste. Şimdi yukarıdaki cümleyi unutmadınız. Bu daha balık olmamış bir çocuğa söylenilen sözler. Ee, bunu, buna şerh yazanlardan birisi şöyle diyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davete bir büyüklendeyip değil. Ömer gibi, Ebu Bekir gibi daha büyük yaştaki bir sahabe hitap değil bu bir çocuğa, neden? Eğer büyük yaşta birisine olsaydı herhalde bu sözleri daha iyi anladığını düşünürüz değil mi? Hiç Allah Resulü'nün sohbetinden kalkmayan birisi olarak ve ekseriyetle onun sohbetlerini iştirak eden birisi olarak düşünürüz. Ama bu bir çocuğa. Şimdi bakın İbn Abbas'a çocukken dahi böyle bir ihtimamlı Önemsenir bir şekilde eğitilmiş, yetiştirilmiş, yönlendirilmiş. Kıyamete kadar insanlığın üstadı mertebesinde birisi olmuş. Bu mevzuda dua da etmiş. İbn-i Abbas diyor ki, e, Tavus'un ve Mücahid'in e, Said bin Cübeyir'in naklettiği bir söz. Hiçbir ayet yok ki diyor, o ayette durup ben Allah Resulü'ne bir şeyler sormamış olayım diyor. Yani her ayet hakkında Allah Resulü'ne bir şeyler sormuşumdur diyor. Burada şu önemde çıkabilir, kendisinden sonra ümmetini bu denli eğitecek kimselere muallimlik niteliği taşıyabilecek kimseleri daha çok önemseyerek onları yönlendirmiş toplasak toplasak şu hadisin metni e, bir sayfayı geçmeyecek. Ama bütün bu içeriğindeki sözler hep veciz yani açıklanması gereken ifadeler oluyor. Şimdi bunun akabinde geçiyor vala en iyi bil ki enel ümmet enel halka, ümmet insanlık. Lev ictema'at ala en yanfauke bi şeyin lem yanfa illa bi şeyin kattebe allah kattebe allah lek e diyor bütün insanlık sana fayda vermek için faydalı olmak için toplansa bir efendizretleri değil onu gibi binlerce efendi toplasa seni sıradan geçiremez Sana katyetti fayda veremezler. Ta ki Allah senin hakkında ne yazdıysa onun dışında bir şey olmaz. Burada zarardan başlamıyor. Önce hiçbir kimse sana fayda veremez. Bütün insanlık toplansa sana fayda vermek istese bunu yapamazlar. Ta ki o sana fayda gelen fayda Allah'ın sana yazmış olduğu bir şey. Olur. Yine devam ediyor. Voilà et yetem ala en yadurruke bi şey'in yine bütün insanlık sana zarar vermek için toplansa da lem <يَدُرُّه> sana zarar veremezler illa bir şeyin kad كتبه الله aleyk <عَلَيْه> ta ki Allah'ın sana yazmış olduğu bir şey olsun diyor. Yani Allah onu yazdığı için isabet etmiştir. Yani o İnsanların, sana, yani zarar vermek isteyenlerin zarar vermelerinden değil, sana fayda vermek isteyenlerin fayda verdiklerinden değil, o Allah'ın sana takdirindeydi. O zaman Allah'tan başka kimse zarar ve fayda veremez. Akabinde, Rufatil Aklağın. Artık kalem yazmıyor, bitti. Yazılanların hepsi yazıldı. Vejfet suhu. Sayfeler artık kurudu, mülketleri de kurudu. Yani her şey zaten yazıldı bitti. Ve alam, anna nasr ma sabrın. İyi bil ki yardım sabırladı. İyi bil ki yardım sabırladı. Ve anna faraja ma İyi bil ki ferah, yani huzurluk, yardım, ancak sıkıntıyla, kederle beraberdir. Yani keder gelince üzülmemek gerekir. Diyelim, şu an Müslümanlara gösterilen şiddet, yıldırma, Avrupa neresi olursa olsun, hemen bizim anlamamız gereken şey nedir? sorumluluğu konuşmanın dışında konuşursak aksine küfrün eceli yaklaşıyor diyebiliriz. İşte bu sıkıntıda biz ayakta durursak yardım gelecek. Burada ayakta durursak, sabredersek bir sebat gösterirsek Allah bizi sabit kılacak. Ve enne ma'l usri yusran Kolaylık da zorluklandır. Bir şey size zorlaştı mı üzülme. Arkasına kolaylık gelecektir. Ama sen o şeyin yani bir bela, musibet gibiyse, sıkıntıysa ya sorumluluğumuzu defetmedik, yapmamız gereken işi yapmadık. Değil mi? Ya bir ceza olarak geliyor, musibet olarak geliyor. Bu hallerden birisini düşünmemiz gerekir. Zora düştüysek bu bir imtihandır ve bir de cezadır. Tövbe edip avdet etmek, eğer bir imtihansa sabretmek gerekir. Ha, zorluğuna kalbinde kolaylık vardır. Rahatlık sıkıntıdan sonradır. Yardım da sabırdan sonradır. Şimdi bu hadisin metnine baktığımızda, daha birçok bunun izahı var, oraya girmeye şuan ihtiyaç yok ama küçücük bir çocuğa buradaki çocuklar bu kadar hemen hepsi başlık ama bir sohbet şeklinde toplanmış Şimdi de bineğin üzerinde bazen bize bırak bir terkide olmayı ...ben arabanın önündeyken arkadan birisi soru sorduğunda... ...ya yaklaş sorduğum, sesini yükselt diyorum... ...veyahut arabadan ne hiç vakit mi bulamadın diyoruz. Yani soracak hiçbir zaman mı yakalayamadın? Ama Allah Resulü buna örnek oluyor, gösteriyor. Vakit tanımıyor. Yani vakit müsaitliği aramıyor. Her fırsattan istifade ediyor. Yani ümmetini küçük çocuk da olsa erkek de olsa, büyük de olsa yaşlı da olsa hiç fark etmiyor onları eğitme, onları yönlendirme. Hele hele i̇bn Abbas gibi ilerisini gördüğü bir çocuğa onu daha çok önemseyerek anlatıyor. Bakıyorsunuz bu mevzudaki ilişkili hadislerin bir çoğunu en azından hepsi hakkında Birer ikişer tane naklin ondan geldiğini görürüz. Yani İbn-i Abbas'ın kendisinden başka sahabedeler de aktarmıştı. Ama burada bu sohbetin tabi tek onunla binek üzerinde olan sohbetine hasretmiyoruz. Başka yerlerde de bunlar teker teker anlatılmış. Ama bunları anlatırken İbn-i Abbas da ikisinin olduğu görülüyor. Çünkü ben onun terkisinde ve bir yere gidiyorduk diyor. Burada bizim biz derslerin sadece meseleyi açıklayabilmek için söylüyorum. Hepimizin buna ihtiyacı var. Ebu Said sohbete gelip Ebu Said'in çocuklarından kimse yok. Ahmet sohbete gelir. Çocuklarından birisi var. Yılmaz sohbete gelir. Hiç çocuklarını görmedim. Ben erkek kastediyorum. <gülüyor> burada hepinizin büyük büyük yaşta çocukları var. Bence bu sohbet çocuklara <gülüyor> yapılmalı. Hemen anlamasalar bile bu başlıklar kafada kalıyor. Bakın. Hemen anlamasalar bile muhteviyatını, içeriğini en azından kafada kalıyor bunlar. Neden biz çocuklarımızın sadece bizim tarafımızdan e, sohbete getirilmesine e, mürhasır kılıyoruz? Belki baba yüz göz olma noktasına geldi. Ahmet gider benim çocukları davet eder. Ben de Ahmet'in kine ederim değil mi? Olmaz mı? Veyahut Taner eder. Veyahut Yılmaz eder. Şey, Yılmaz diyorum, bizim İlyas kocaman çocuğu var, çocukları gör. Seni kastetmedim, İlyas'ı kastettim. Hı. Kocaman çocuk var, burada görmüyorum Bana bu başlıkları bile siz kafada tutabilecek şeyde değilsiniz. Doğru mu? Birisi kalpte, birisi ne umutup gidiyor. Evet. سبحانك اللهم وبحمدك وَأَشْهَدُ أَنَّا لا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ استغفرك وَأَسْتُبُّ إِلَيْكَ قطر دكتب دول مدان سرلان Так что, давайте попробуем, чтобы было более. Важно, чтобы протеин был. А, да, чеп.